907. konu, Selman-ı Farisi'nin, hanımının haklarını gözetme hususunda Ebu Derda'yı zorlaması, Hz. Peygamber Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı, bir gün Selman, Ebu Derda'ya misafir oldu, bu sırada onun hanımı Ümmü Derda'yı perişan ve yırtık pırtık elbiseler içerisinde görerek, bu, halin ne böyle ey kardeşimin hanımı, diye sordu, Ümmüd Derda da, senin kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmamıştır, karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda geldi ve kardeşi Salman için yemek yaptırdı. Sofra geldiğinde Hazreti Selman, Ebu Derda'ya, gel sen de ye, dedi. O da oruçlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Selman, sen ev sahibi olduğun halde yemezsen ben de bu yemekten asla yemem, dedi. O zaman Ebu Derda, radiyallahu anha, oturup onunla birlikte yedi. Gece olduğunda ise her zamanki gibi yine ibadete dalmak istedi, ancak Selman ona engel olarak, hayır, artık yatıp uyumalısın, dedi. O da Hazreti Selman'ın sözünü dinleyerek yatıp uyudu, ancak bir müddet sonra ibadet için tekrar kalkmak istedi. Fakat Selman, radiyallahu anha, bu kez de ona mani oldu. Nihayet gecenin sonlarına doğru Hazreti Selman, radiyallahu anha, artık kalkabilirsin, dedi. Böylece ikisi birlikte kalktılar ve namaz kıldılar. Namazdan sonra Hazreti Selman Ebu Derda, radiyallahu anha, A şunları söyledi, Rabbinin senin üzerinde bir takım hakları vardır, her hak sahibine hakkını vermelisin. Ebu Derda, radiyallahu anha, daha sonra bunları Hazreti Peygamber'e naklettiğinde, O, Selman doğru söylemiştir, buyurdular.